Ya azabillahi min Şeytanir rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim İn alhamdulillahi <Sessizlik> nahmdu ve nestayinuhu <Sessizlik> ve nestafiru ve na azabillahi min şurur enfusina ve nsiyat amalina Ne yehdihi Allahu falamuzillilah ve manjudil falahadi lah Ve ışhed ve anla ilahil lahu wahtehu la shirkila Ve ışhed ve an muhammedan abduhu ve rasuluh Ma baat Fina istiqal hadis kitabullah ve xeer alhidihi muhammedin sallahu alayhi sallam ve şerrel umuri muhtesafaha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnâr. Sayıh İtikad hadisleri dersimizde İslam fıtrat dinidir. İkinci hadiste kalmıştık. El-Esved bin Surey radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaştım ve fetih nasip oldu. Bazı insanlar çocukları öldürmüşlerdi. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca buyurdu ki, bazı kimselere ne oluyor ki öldürmede hatta aşarak çocukları öldürüyorlar. Bir adam eyalan Resulü onlar ancak müşriklerin çocuklarıdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki en hayırlınız en hayırlılarınız müşriklerin çocukları değiller mi? Dikkat edin. Çocuklar öldürülmez. Tercan fıtrat üzere doğar. Kendini ifade edebilinceye kadar böyle devam eder. Anne babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır. Bu Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sahip bir isnatla e, Müseted bin Müserhet müsnedinde naklet rivayet etmiştir. Hakim Ahmed Ziyal Makdisi el muhtarede İbne Bişeybe İbne Biyasım el Ahat ve Mesende Darimi Sunel Kubrad Nesai, Darakutni e, Cüzü Ebu Tahire Zuheli'de Mehamili Emalisinde Taberani Hilyede Ebu Naim Tarihinde Hatip Şerh-ı Müşküllasar'da Tahavi, Fünen'de Beyhaki, Yine El-Kadav El-Kader'de Beyhaki ve İbn-i Sakir Mucemin'de rivayet etmişlerdir. Fıtratla ilgili açıklama, her duanın fıtrat üzere doğması geçen hafta açıklanmıştı ilk hadiste. Üçüncü hadis, İyad bin Himar El-Mücaşi'i radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbesinde şöyle buyurdu. Dikkat edin!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 Muhakkak ki Allah yeryüzü halkına baktı ve kitab elinden kalanlar dışında Arap'ına da Acem'ine de öfkelendi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Evet Allah Azze ve Celle hakkında haramlığına dair delil indirmediği şeyleri insanlara helal kılmıştır. Fakat işte şeytanlar bu dinin aslından saptırmak için reyleriyle, görüşleriyle bir takım helal olan şeyleri haram, haram olan şeyleri helal sayma konusunda dinlerinden çarpıtmışlar, saptırmışlardır. Yine kendilerine izin vermediğim şeyleri, bana ortak koşmalarını bu şeytanlar emretti. Onlar da insanlar da buna uydular. Burada son cümlede geçen, muhakkak ki Allah yeryüzü halkına baktı ve kitap elinden kalanlar dışında, yani bakiye olan, yani dinlerinin aslı üzere, tevhid üzere kalanlar haricinde Arap'ına da Acem'ine de öfkelendi. Yani insanların çoğunluğu hak dinden sapmış oldukları için. Dördüncü hadis, Abdurrahman bin Ebza radıyallahu anh'ten, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabahladığında ve akşamladığında şöyle derdi, İslam fıtratı üzerine, ihlas kelimeler üzerine, Nebimiz Muhammed'in dini üzerine ve hiç müşriklerden olmamış olan Hanif bir Müslüman olan babamız İbrahim'in milleti dini üzere sabahladık. Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısın adlı Ahmet, Nesai, Sünev-i Kübra'da, Darmi, İbn-i Şeybe, Bezzar, Mu'cim'in de Begavi, Taberani, Eddua'da, İbn-i Sunni, amel de Yemm ve Leyla'da, bekir Zübeyri, Fevaidin'de ve Rafi, Et-Tedvin'de rivayet etmişlerdir. Burada da yine fıtrata hulgu yapılmıştır. Beşinci hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'te, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecir doğduğu zaman baskın yapardı. Ezanı dinletirdi. Şayet ezan sesi iştirse baskından vazgeçer, işitmezse baskın yapardı. Bir defasında Allahu ekber, Allahu ekber diyen bir adam işitti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtrat üzere buyurdu. Sonra o zat eşe-düenle ilahiillallah, eşe-düenle ilahiillallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çıktın buyurdu. Ardından baktılar ki adam bir keçi çobanıymış. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Hadisin baş tarafında ezanın bir beldede ezanın okunmasının İslam'ın şiarlardan olduğu, diğer tarafta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baskına gönderdiği e, beldeyle ilgili olarak bu ordunun böyle şeylere, İslam şiarlalarına itibar etmesini salık veriyor. Bu da gösteriyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi haberdar olmadığı Müslüman olmuş kimseler bulunabilir. Bu sebeple bu şiarların gözetilmesini emrediyor. Nitekim Fetih Suresinin baş taraflarında da buna delalet eden bir ayet vardır. Yani bizim bilmediğimiz halde iman etmiş olan kimseler bulunabilir. Bu yüzden biz zahirdeki bu şiarlara riayet ederiz, bakarız. Yani ezan mesela bunlardan birisi. Din kolaydır. 6. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki din kolaydır. Dine karşı zorlama yapan kimse mutlaka ona yenik düşer. Orta yolu tutarak doğru olun. Yakınlaşın, müjdelenin. Sabah, ikindi ve gecenin bir kısmından yol alarak yani ibadetle yardım isteyin. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada dinde zorlama, dine karşı zorlama yapan kimseyle kastedilen yani kendisini meşru sınırların dışında ibadete zorlayan. Yani bu hoş görülmüyor. Din kolaydır. Yani farz olanlar, bunun dışında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet kılmış olduğu ibadetler, meşru olanlarla yetinmeli kişi ve gücünün yettiği kadarıyla devam edebileceği, devamlılık e, üzere e, amel edebileceği şekilde iktisatla dengeli amel etmesi öngörülüyor. Ve din kolaydır vurgusu yapılıyor. Yine 7 Nolu Hadis'te de, Enes Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininizin en hayırlısı kolay olandır buyurmuştur. Bunu da Taberani Mucemüsahir'de, Ziyaülmaktisi El Muhtare'de, Ebu Şeyh Tabakatı'nda, Ebu Naim tarihinde, Kudayi Müsnedü Şahap'ta ve Hatip El Fakih ve El Mütefakkih'de rivayet etmiştir. Evet, dini zorlaştırmaya kalkan, ona zorlama yapan kendisi yenik düşer. 8 nolu Hadis, Ayşe Anha dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına emirde bulunduğu zaman güçlerinin yeteceği şeyleri emrederdi. Onlar dediler ki, biz senin durumunda değiliz ey Allah'ın Resulü. Zira Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine öfkesi yüzünden anlaşılacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki en çok sakınanınız ve Allah'ı en iyi bileniniz benim. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Ee, bu... Konuda daha önce birkaç sefer işaret ettiğimiz üzere üç tane sahabe geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına ve ibadetinden soruyorlar. Sonra onun ibadetini azımsayarak Allah Resulü buna ihtiyaç duymaz, onun geçmiş gelecek günahları affedilmiştir diyerek buna benzer şeyler söylüyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da o rivayet yani İbn Ömer radiyalanmadan ve Enes bin Malik radiyalanmadan gelen o rivayette bu benim sünnetimdir. Gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında uyanırım, ibadet ederim. Bazı günler oruç tutar, bazı günler tutmam ve kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurarak tehditçilen sözler de söylemişti. 9 Nol hadis İbn Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah kendisine isyan edilmesini sevmediği gibi ruhsatlarının işlenmesini de sever. Müslim'in şartına göre sayı sınatla Ebu Naim Hilya'da, Ahmet İbni Uzeyme, İbn, Bezar, Ru yani İbnül Arabi Mucemin'de, İbnül Mukri Mucemin'de, İbnümende Ettevhid'de, Hatibul Bağdadi tarihinde, Deylemi Müsnedinde, Kudayi Müsnedüşab'da, Beyhakî Şuab'da ve e, Süneninde rivayet ettiler. Yani Allah Azze ve Celle kendisine isyan edilmesini sevmediği gibi yani haram kıldığı şeylerin işlenmesini sevmediği gibi size ruhsat olarak kolaylık tanıdığı şeylerle amel edilmesini de sever. On aynı manada İbn Mesud radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki muhakkak ki Allah azze ve celle azimetlerle amel edilmesini sevdiği gibi ruhsatlarla amel edilmesini de sever. Burada da azimetler söz konusu ediliyor. Yani kişinin zorlanarak yaptığı şeyler, yani bunlarla amel edilmesi sevdiği gibi ruhsatlarla da amel edilmesini sever. Yani bir kişinin dinde ibadetlerde kolaylık yönünü seçmesi bu kınanmış bir şey değildir. Yani ibadetlerdeki kolaylıklardan Allah hoşnut olur. Yani kulunun bunu da amel etmesine. Mesela iftarda acele edilmesinden Allah azze ve celle razı olur diye buyurulmuştur. Bu hoşnaydır Allah azze ve celle'nin. Çünkü burada kulun aziyetini Allaha karşı ifade etmesi, onun e, ondan gelecek bir kolayla muhtaşlığıını isaretmesi vardır. E, bunun gibi e, dinde kolaylık kılınan bazı uslarla amel edilmesi e, kınanmış değildir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Yani dinin prensip meseleleri, şiar meseleleriyle ibadet meseleleri bunlar arasındaki ayrımı yapabilmektir. Yani fıkıh burada gizlidir. Mesela e, burada dinde kolaylık veya ruhsat derken e, diyelim prensip meseleleri dediğimiz yani İslam'ın şiarı olan e, konularda e, bu farklı bir alandır. Yani burada kolaylıkların aranması değil kast edilen. Kast burada ibadetler. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu İreren rivadetli hadiste size emrettiğim konularda gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin, yasakladığım şeylere de derhal son verin. Hadisinde buyurduğu gibi yasaklanan şeyler farklı bir mertebededir, emredilen şeyler farklı bir mertebededir. Emredilen yani ibadetler gibi konularda kişiye gücünün yettiği kadarıyla amel etmesi farz kılınmıştır. Yani kişi gücünün yettiğini ortaya koyar. Bununla beraber bu ibadet meselelerinde ruhsatlarla da amel edebilir. Mesela seferdeyken kişi dört rekat kılabilir. Gücü yeter. Vakti müsait, zaman müsait. Ama sünnete ittiba için iki rekat kılması daha fazletlidir. Yani dört rekat namazları iki rekatlı kılması daha fazletlidir. Bu ruhsatla amel edilmesi Allah Azze ve Celle'nin beğendiği bir şeydir. Bu yüzden mesela... Ee, Ömer bin Hattab radıyallahu anh işte 5 kilometre 10 kilometre bir yere gider zülhuleife ye gider orada namazını kısaltır öyle dönermiş ee, sayi müslimde şurahbil bin Sintten edildiğine göre bunun gibi e, saben uygulamalar var veya İbn Ömer radıyallanmanın işte şehre girmeden önce Medine'ye girmeden önce e, vakti bekliyor namazı kılıyor. İki rekat olarak, seferi olarak kılıyor. Ondan sonra şehre giriyor. Bunun gibi kolaylıkları e, gözetmişlerdir. Yine mesela e, bir dam aktaran birisinin yanından geçerken Ömer bin Attab Radyalan üzerlerine su sıçrıyor. Yanındaki diyor ki Ömer Radyalan'ın yanındaki adam Ey falanca işte bu aktardığın su temiz miydi, değil miydi? Çabuk söyle. Zira biz namaza gidiyoruz. Ömer bin Attab Radyalan da diyor ki Hayır sakın söyleme. Yani biz namazı kılalım, sen bize bunun haber verme. Yani o temiz bir suy muydu, pis bir suy muydu? Biz bilmeyelim bunu. Yani burada bu kolaylığı gözetmesi var. Bu kolaylıkları gözetmek dinde, dindarlıkta eksiklik falan değildir. Yani şeriattan mevcut olan kolaylıkları gözetmek problem değildir. Burada hata edenler ne yapıyor? Vesveseye düşüyorlar. Mesela abdestim acaba bozuldu mu, bozulmadı mı? Yerine geldi mi, gelmedi mi? İşte ben namaza niyetim oldu mu, olmadı mı? Tekbirim yerine geldi mi, gelmedi mi? Falan filan. Falan şey necis miydi, değil miydi? Bu konularda şeriat kolaylık sağlamıştır. Yani ilimle hareket eden kimse için, e, bilen kimse için Allah'ın dini gayet kolaydır. Yani sen bilmediğin sürece ondan mesul değilsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazını kıldırırken Birden ayakkabılarını çıkarıyor, kenara koyuyor. Bunun üzerine cemaat, Allah Resulüne ittiba için hepsi ayakkabılarını çıkarıp kenara koyuyorlar. Namaz bitince diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size ne oluyor da ayakkabılarınızı çıkardınız? Onlar da diyorlar ki, senin öyle yaptığını gördük. Bana Cibril Aleyhisselam geldi ve haber verdi ki, benim ayakkabılarımda pislik varmış. Yani kendisinin farkında olmadan bu şekilde namaza durmuş. Bir kısmını öyle kılmış bunun üzerine ben çıkardım koydum. Siz neden çıkardınız diyerek onları ikaz ediyor ve durumun hakikatini bildiriyor. Burada görüldüğü gibi e, dini bilmeyen adam, vesveseyle hareket eden ne yapar? Bu namaz olmadı. İptal edelim. İşte yeniden başlayalım namaza. Sıfırdan kılalım. Bu demek ki e, bilmemenin neticesinde gelecek bir şey. Bunu bilen bir insan, bu tip kolaylıklar bilen bir insan kolay kolay vesveseye düşmez. Vesvesenin çaresi bu gibi vesveselerin çaresi ilimdir. Yani dinin ruhunu anlarsan bu gibi vesveselerden kurtulursun Allah'ın izniyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kendisinin bilmediği halde ayakkabısında necaset olarak kılmış olduğu kısmı iade etmemiştir. Çünkü bilmeden mesul değil. Ve o böylece sünnet kalmıştır. Yine başka bir seferinde Ebu Davud'un ve Darekutmi'nin rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam safları oluşturuyor, düzeltiyor, namaza duruyor, tekbir alıyor. Ondan sonra arkasındakilere yerinizde kalın diyerek işaret ediyor. Gidiyor, başından su damlayarak geliyor, namaza devam ediyor, kıldırıyor. Bittikten sonra diyor ki, ben cünüp olduğumu hatırladım. Bunun üzerine gittim, guslettim, geldim ve namaza böyle devam ettim diyor. Yani e, bunun gibi ibadetler konusunda böyle kolaylıklar vardır. Emrolunanlarda gücünün yettiği kadarını yapmak esastır. Ama yasaklanan konularda e, istitaat, güç getirme şartı zikredilmemiştir. Bunun hikmeti Allah Azze ve Celle'nin veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete yasakladıkları konularda kimsenin gücünün yetmemesi gibi bir şeyin söz konusu olmamasıdır. Yani Allah en iyi bilendir, bu yüzden böyle din kılmıştır, falandan sakınacaksın, falan haram kılmıştır, filan şey haram kılmıştır dendin mi burada güç getirme şeyi yok. Bu yüzden e, e, İbn-i İbn Deylem radıyallahu anh'den gelen rivayette diyorlar ki, Ey Allah Resulü bizim orası soğuk bir memleket. Bizim burada şöyle bir içecek yapıyorlar. Şöyle şöyle vasıflarda içecek yapıyorlar. Ancak bununla soğuğa katlanabiliyorlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarhoş ediyor mu? O da evet diyor. O halde onu terk edin diyor. Ama bunsuz yapamaz Allah'ın Resulü diyor. Diyor ki o sarhoş ediyor mu? Evet diyor. O zaman bunu terk edin. Terk etsinler veya Adam üçüncü sefer ısrar edince... Sarhoş ediyor mu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam yine evet diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu terk etsinler diye emrediyor. Adam diyor ki bunu yapamazlar, buna güç getiremezler. O halde onlarla savaşın, onları öldürün diyor. Yani içmeye ısrar ettikleri takdirde onları öldürün, onlarla savaşın buyuruyor. Yani burada yasaklanan şeylerde işte benim gücüm yetmiyor, ben içkiyi terk edemiyorum gibi böyle bir şey... Olamaz. İşte zinayı, kumarı, uyuşturucuyu, bunun gibi şeyleri, işte benim gücüm yetmiyor. Terk edemiyorum. Böyle bir durum söz konusu değildir. Yasaklarda kesin bir çizgi vardır. Ee, öyle ya da böyle bunlar terk edilmek zorundadır. Emredilenlere gelince bir kimse namazı terk edemez. Yani namaz terki yasaklanmış bir şeydir. Yani yasak vardır. Ama kılacak adam sakat olabilir. Ayakta kılamıyor olabilir, oturarak. Oturarak kılamıyor olabilir, yatarak. Eli olmaz, kola olmaz, e, dilsiz olur. Hangi halde olursa olsun, gücünün yettiği kadarıyla o namazı eda etmek zorundadır. Temizle gücü yetmez, mesela suya gücü yetmez, temmüm ile. Ona da gücü yetmeyebilir, olabilir. E, hangi şartlarda gücü yetiyorsa, diyelim taharet olmaksızın kılabilecek ancak. Veya örtünecek bir şey yok tesettürü tam olarak yerine getirecek, kıyafete sahip değil, hangi haldeyse öyle ya da böyle bu namazı kılmak zorundadır. Yani emrolunanı gücünün yettiği kadarıyla e, yerine getirmek zorundadır. Ama terkine e, ruhsat yoktur. Bunun gibi. Bu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani dinin şiarı olan, prensip meseleleri olan konular, işte kim bir kavme benzerse onlardandır. Kim kendisini bir topluluğa benzetirse onlardandır hadisi. Çesettür çok yönlü bir yasak içermekte. Yani e, ibadetlerde özellikle e, kafirlere benzemek, mesela güneşin doğduğu sırada tam tepe noktasındayken ve batarken namaz kılmak yasaklanmıştır. Yani burada güç getirmeli alakası yok bunun. Bu şiar meselesidir veya ruhsatla alakası yoktur bu işin. E, bu vakitlerde namaz kılması yasaklanmıştır. E, niye? Çünkü bunda kafirlere benzemek vardır. Bunun gibi pek çok, yani şeriatta, kitap ve sünnette, e, kitap ehline ve kitapsız kafirlere benzemekten, şeytana benzemekten, cahiliye halkına benzemekten yasaklar gelmiştir. İlerleyen kısımlarda bunlardan e, bazı hadisler de aktarılacak inşallah. Yani e, Allah Azze ve Celle kendisine kulluk edinilmesini, Gayet kolay kılmıştır. Dini kolay kılmıştır. Ee, i̇nsan peki bugün mesela insanların çoğu Allah'ın dininden başka bir dini din edinmişler ve onlara zor geliyor. Yani onlara neden zor geliyor? Yani din mi zor? Yok din kolay. Bu insanlara zor gelmesinin sebepleri bazıları din olarak dinin dışında. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği dinin dışında başka şeyleri e, din edinmişlerdir. Bazen söylüyoruz, Hanefi olmak zor, Hanefi olmak zor, Şafii olmak zor, Maliki olmak zor, Hambeli olmak zor. Yani Hambeli bir e, Müslüman olacaksan bu evet bu din zor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam getirdiği din bu değil. Burasını iyi anlamak lazım. Biz şu an Türkiye'de yaşadığımız için umumiyetle çoğunluğu Hanefi olduğu için en basitinden namaza baktığımızda namazı terk etmek serbest Hanefi mezhebinde. Kafir olmazsın. Terk edersen günahkar olursun. Tabi serbest derken o manada günahkar olursun. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü getirdiği dinde namazı bir vakit namazı mazeretsiz terk ettin kafir olursun. Kitap ve sünnet bunu böylece beyan etmiş. Ama o kadar çok kolaylaştırmıştır ki yani abdestinden, seferliğinden, namazın rükünlerinden, şundan, bundan. Kolaylaştırmıştır. Ama Hanefi mezhebinden baktığın zaman namazı kılacaksan sünnetleri de kılacak. Özellikle son dönem Hanefilerden bahsediyoruz. Yoksa Ebu Hanife'nin koyduğu mezhepten bahsetmiyoruz. Son dönemin anlayışında. Onlar derler ki sünnetleri terk etmek şefaatten mahrum olmaya sebebiyet verir. Halbuki burada kastedilen Menheç olarak sünnet terk etmektir. Şefaatten mahrum olmaya sebep olan. Yoksa namazın, ölü namazın ilk sünnetini terk etmek değil. Bunlarla beraber komple kılmak zorundasın. Yani onlar da bir nevi farz gibi telakki ediyorlar. Teravih namazı falan filan 20 rekat veya diğer şeyler. Abdest alırken işte e, tam yapmak lazım. Yani her azan yıkarken şöyle şöyle dualar geliyor bazı kitaplarda. Sahibi aslı olmasa da. Her bir ağzını yıkarken bunu söylemek zorundasın. Şunlar bunlar vesaire. Yani seferi olacaksan işte bir 100 kilometre gitmen lazım falan. Yani bunların hepsini bir yere getirdiğin zaman namaz kılmak zor. Yani zorluğu şu açıdan. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olana kıyasla onunla karşılaştırdığın zaman hani bir daha zor. Yani namazı kılmayı zorlaştırmışlar, abdest almayı zorlaştırmışlar. Şüpheye düştün, işte abdest gitti. Şüpheli abdestin bozulması diye bir şey var. Yani abdestin var mıydı, yok muydu diye şüpheye düştün, abdestin bozuldu. Bunlar zikredilir mesela. E, velhasıl e, noktayı çoğaltmışlar, ilmi ilmin dışındaki şeylerle şişirmişler ve dini kendilerine zorlaştırmışlardır. İşte e, Hanefi mezhebinde kandan dolayı abdest bozulur. Şafi mezhebinde kadına dokunmaktan, isterse hanımın olsun bu, mahremin olsun. Dokundun mu abdestin bozulur. Vesaire vesaire. İşte çoraba mese demezsin. Cem yapamazsın. Özellikle e, Hanefi mezhebinde. Arafat dışında Cem yapamazsın. Şafilerde yine seferde Cem vardır. Ama mukimken mezheplerde yaygın olan mütedavil olan, halen hayatta olan yürütülen mezheplerde e, muhkimken cem göremezsiniz. Bu imamlardan her ne kadar e, bunun meşhur olduğuna dair görüşleri naklediğim mezhezde de bu imamların görüşleriyle de amel etmiyor mezhepler. Bu da başka bir açısı. Cem yapamazsın. Vesaire vesaire. Yani zorlaştırmışlardır. Cem yaptığın zaman bunu bakın şurada bahsedilen dinin ruhu diye anlatmaya çalıştığım şey var ya, bunu anlamadıkları için bir kimse namazı cem yapıyorsa o dininde eksiktir, dindarlığı eksiktir, böyle anlaşılıyor. Bu çok yanlış bir anlayış. Yani acaba şöyle demek lazım, bir kimse mesela namazlarını seferde de kısaltmadan tam kılıyor, hiç cem yapmadan kılıyor, bu böyle Allah'a bu ibadetlerle acaba daha fazla yakınlaşmış oluyor? Bu mu daha fazla yakınlaşır yoksa sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sünnet kılmıştır. Buna tabi olmak için işte namazını kısaltan mı, cem yapan mı? Ben cem daha fazletlidir demiyorum. Ama bazı durumlar vardır ki cem daha fazletli olabilir. Çünkü bunu insanlara meşruluk kapısını kapatmalar sebebiyle nice insan namazı terk ediyor. Terk etmese bile kazaya bırakıyor. Onun kafasına çünkü kazaya bırakma diye bir şey var. Yani vakında vaktinde kılamazsan kaza yaparsın. Bunu da meşru görüyorlar çünkü. Cem yapması lazım normalde. Mazereti de var. Cem yapsa vaktinde kılmış olacak namazı. Ama yok, mezhepte bu caiz değil. O yüzden cem yapamıyorum. E ne olacak? E bizim mezhepte kaza var. Kaza edebilirsin kılamadın namazı. Kazaya bırakıyor. Yani uydurulmuş bir din. Ondan sonra bunlar birikiyor. Ya bu namaz zor iş. Ondan sonra namazı hepten bırakıyor. Namazı bırakmak kolay. Namazı kılmak zor Hanefi mezhebinde. Veya diğer mezheplere de benzer şekilde zorluklar var. Oruç, haç, diğer e, konularda sünnete göre, sahih sünnete göre amel etmek isteyen bir kimsenin önü gayet açıkken, rahat, kolay bir din bulurken, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sünnetinde, mezheplere baktığı zaman işin içinden çıkamaz şunun kavliydi, bunun görüşüydü falandı filandı. Bocalar durur. Kolay olan dini kendisine e, ne diyor hadiste? Dine karşı zorlama yapan kimse mutlaka ona yenik düşer. Kendi kendine zorlaştırır. Evet. Yani bunu bilmek Allah ruhsatlarla da amel edilmesini sever. Kulunun bazen ruhsatlarla her zaman değil ama yani her konuda her şeyde ruhsatları anamak değil tabii ki ama bazen bazı ibadetlerde ruhsatlarla amel edilmesini sever. Bunu bilmek gerekir. 11. hadis tüm Eslemi radıyallahu dedi ki bir gün bir ihtiyacım için çıkmıştım. Birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğünü gördüm. Onun da bir ihtiyacı için çıktığını düşündüm ve ondan gizlendim. Ben böyle yapmaya devam ederken beni gördü, bana işaret etti ve yanına gittim. Elimden tuttu, beraber yürüdük. Önümüzde namaz kılan bir adam gördük. Ruku ve secdeleri çoğaltıyordu. Yani çokça namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun gösteriş yaptığını düşünür müsün dedi. Ben Allah ve Rasul daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini saldı yani bıraktı. Üç defa onun önünde ellerini birleştirdi. Ellerini kaldırıp indirdi ve şöyle buyurdu. Yani hoşlanmamış gibi bir şey yapmış orada. Size düşen orta yoldur. Size düşen orta yoldur. Size düşen orta yoldur. Zira kim bu dine karşı zorlama yaparsa ona yenik düşer. Bunu İbn-i Uzeyme, Hakim, Ahmet, Tayalisi, i̇bn Mübarek, Zühte, Veki, Zühte, Tahar Şeru, Müşkül, Asar'da, Rüyani, Hatip, Tarihinde, Begavi, Şeru, Sünnet'e, İbn-i es Sunne'de Deylemi, Herevize, Mülkelam'da, İbn-i Müzirel-Evsat'ta, Beyhak, Sunne'de ve Şuab-i İman'da, rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada size düşen, yani yapmanız gereken şey orta yol tutmaktır diye söylemesinin sebebi yani hadisin var sebebi orada gördükleri bir adamın çokça kendisini namazla meşgul etmesi. Bugünkü insanların nazarında nasıldır? Bir adam çokça namaz kılıyorsa çokça oruç tutuyorsa işte bu abid üstün Yani ölçü bu değilmiş demek ki. Ölçü ortaya yol tutmak, sünnete uymak, meşru sınırlar gözetmek, ilimle hareket etmektir. Yani menheci gözetmek en önemli şey. İlim mi gözetmek? Evet, müsaamalı haniflik dini, yani hoşgörülü haniflik dini 12. hadis i̇bn Abbas radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinlerin hangisi Allah'a en sevimli olandır diye soruldu. Buyurdu ki, Musa hoşgörülü, hanifliktir. Bunu sayhli gayri isnatlı Ahmet, edebül ül Müfret'te Bukhari, Ziyal-Maktisi, El-Muhtare'de, i̇bn Münzir tefsirinde Taberani ve Ab bin Hümeyt rivayet etmişlerdir. Yani burada e, din kelimesiyle kast edilen dindarlıktır. Yani yoksa bu İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, bunlar arasında hangisi diye sorulmuyor. Din, üzerinde yürünen yol demektir. Takip edilen menheç, metot demektir. İbadet, yani dindar dediğimiz zaman ibadet ehli olması kastediyor. Burada da e, bu soruluyor. Yani bu dindarlıkta, yani Allah'a kendini adama, Allah'a kulluk etme konusunda en e, güzel yol, Allah'ın en beğendiği metot hangisidir? manasında bir soru. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da hoşgörülü, müsamahalı olmak diye bildiriyor. Ebu Hureyir radıyallahu anh. 13. hadis Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimselerin et yemeyi, bazı temiz şeyleri ve kadınları kendilerine haram kıldıkları ve hadım olmak istedikleri, yani kendilerini kısırlaştırmaları böyle istedikleri ulaştı. Osman bin Mazun ve Abdullah bin Mesud radıyallahu onlar onlar arasındaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp öldürmekle tehdit ederek kadar tehdit etti ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben ruhbanlıkla, rahiplikle gönderilmedim. Allah katında dinin hayırlısı, müsamahalı hanifliktir. Helak olanlar ancak şiddetli davranmaları ve kendilerine şiddet uygulanması sebebiyle helak oldular. Onların kalıntıları manastırlardadır. Yani kitab ehlinin anladığı.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 Bunu Hasenli Gayre-i Ebunaim Ebu Naim Tarih-i Ebu Şeyh Tabakat'ta, Ebu İmame Radiyallahu Anh'den benzerini Taberani, Bukhari Tarihül Kebir'de ve Ebu Davud rivayet Ebu Kılabe'den de Mürsel olarak şahidini Hakim-ül Tirmizi Nevadül Usul'de İbnül Mübarek Züüd'de rivayet etmişlerdir. 14. hadis Ubey Ka'b radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana muhakkak ki Allah sana Kur'an okumamı emretti dedi ve Beyine suresinin ilk ayetini okudu. Bu sureden olarak şunu da okudu. Şayet Ademoğlu bir vadi dolusu mal istese de ona verirse ikincisini ister. İkincisi de verirse üçüncüsünü ister. Ademoğlunun boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbedenin tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah katında din, Yahudilik ve Hristiyanlık değil, Hanifliktir. Kim bir hayır işlerse o silinmez. Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Ahmet, Talisi, Tirmizi, Hakim, Zeyol Maktis, El-Muhtayr'de rivayet etmişlerdir. Yani bu e, tilaveti ne olunmuş ayetlerdendir. Hükmü yani içeriği baki olsa da tilaveti ne olunmuş. Demek ki bu ifade Beyine Suresi'ndenmişti burada aktarılan. Evet burada da müsamahalı Hanifliğe e, vurgu yapılmış ve Yahudilik ve Hristiyanlı yani gerek gazaba uğrayanlar gerek sapıtanlar olarak bu Haniflik yolundan sapmış olduklarına işaret edilmiştir. Ve 15. rivayet Katade bin Diame Es Sedusi Raymullah dedi ki Hanif olmalarından kastedilen sünnet olmaları yakın akrabalarından olan anneleri, kızları, hala ve teyzeleriyle evlenmemeleri ve diğer ibadetleri yerine getirmeleridir. Sağlam din ise Allah Teala'nın Teala Resulü ile gönderdiği, kendisi için şeriat kılıp razı olduğu dindir. Evet, bunu da taberi tefsirinde Asen-i rivayet etmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste 16. hadis, din nasihattır başıyla devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedenle ilahe illan tevahdekele aşerikelek ve estağfurüke ve etubileik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>